Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, gündem Greenpeace'in pestisitsiz gıda raporu ile çalkalanmaya devam ediyor. Tarım Bakanı Mehdi Eker, Greenpeace'i yalanlayarak bağcılıkta 4 taneden fazla pestisit kullanılamaz demesinin üzerine Greenpeace, 24 kimyasal maddenin bulunduğu üzüm sonuçlarına ait laboratuvar sonucunu belgeleriyle sundu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Greenpeace'in raporunu yalanladığı talihsiz açıklamada o bütünüyle gerçek dışı itham ve iddialardan oluşuyor demişti. Bu açıklamaya dair Greenpeace Akdeniz tarım kampanyası sorumlusu Tarık Necat Dinç bugün burada asıl tartışmamız gereken mesele halk sağlığını tehdit etmeyen pestisitsiz, geydoğusuz bir tarım ve hayvancılık sistemini nasıl kuracağız, çiftçimizi nasıl koruyacağız olmalıydı. Madem Sayın Bakan 24 kimyasal olmaz dedi biz de o zaman Almanya'nın en prestijli laboratuvarlarından biri olan CVUA Stuttgart'tan gelen bilgileri paylaşıyoruz. Diliyoruz ki Sayın Bakan artık çiftçilerimizin alın terini hiçbir suretle ciddiye almayan ilaç-tohum şirketlerini ve endüstriyel tarım uygulamalarının çıkmaz sokağından nasıl çıkacağımızı tartışmaya açar, dedi. Bakanlığın sivil toplum kuruluşları ile ilgili çalışma pratiğini de geliştirmesi gerektiği bu açıklamayla bir kez daha ortaya çıkıyor. Bilimsel bir raporu zan altında bırakmak yerine ciddiye aldıklarını, gerekli önlemleri alacaklarını ve benzer araştırmaları kamuoyu ile paylaşıp Sorunun boyutunu ortaya koyup çözeceklerini söyleyip toplumda hem devlete hem de sivil toplum kuruluşlarına güveni takin edebilirdi. Bunun maalesef tersini seçti. Bir bakandan beklenen davranışta da, oysa bu güveni sağlamak. Yoksa hem devlete hem de sivil toplum kuruluşlarına var olan güvensizliği körüklemek değil elbette. Greenpeace Akkuyu'da kurulması planlanan nükleer santral projesi için hazırlanan çevresel etki değerlendirmesi dosyasına yasal itirazını sundu. İtirazda ÇED dosyasının hukuka aykırı olduğuna değiniliyor. Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası sorumlusu Cenk Levy, Akkuyu ÇED başvuru dosyasının bizzat bakanlık tarafından hazırlanan rehberde belirtilen içerikten yoksun olduğunu ve bu haliyle ÇED sürecinin başlatılması için yeterli olmadığını söyledi. Levy, hukuksuz ÇED sürecinin bir an önce iptal edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. İtirazlar, teknoloji alternatiflerine yer verilmemiş olması, eylemsizlik ihtimalinin dosyada bulunmaması, tesisin gerektiğine dair bilimsel verilerin de dosyada yer almaması üzerine ayrıca çet başvurusu dosyasında santralin hizmetten çıkarılması ve kapatması sonrası etkilerine dair de bilgilerin bulunmadığı yer alıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda da Akkuyu Santral Projesi tartışma konusu oldu. CHP Mersin Akkuyu'da kurulması planlanan nükleer enerji santralinin bölge ve insan sağlığı üzerinde gösterebileceği etkiyle ilgili araştırma önergesinin görüşülmesini talep etti. Öneri üzerine CHP grubu adına söz alan Mersin Milletvekili Aytu Atıcı, Fukushima ve Çernobil'i hatırlatarak ''Japonya 54 nükleer santrali kurdu, 53'ünü kapattı. Bundan ders almıyorsunuz.'' dedi. Atıcı, AK Parti sıralarından gelen tezek mi yakalım sözüne karşılık ''Evet, tezek yakalım daha iyi. Onun dumanı gider ama nükleer bir sızıntı 7 sülalenizin DNA'sını kırar.'' dedi. MHP Mersin Milletvekili Ali Öz ise nükleer enerjiden çok güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmesi gerektiğini, BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü ise nükleer enerji yatırımı yapmak isteyen şirketlerin Türkiye gibi orta gelişmişlikteki ülkeleri tercih etmeye başladıklarını kaydetti. AK Parti Siirt Milletvekili Afif Demirkan ise nükleerde hükümetin gerçekçi davrandığını söyledi ve söz alan milletvekillerini ise popülizmle suçladı. Konuşmaların ardından yapılan oylamada CHP'nin grup önerisi reddedildi. Japon yetkililer ise geçen yıl tsunami ve deprem sonucu Fukushima nükleer santralinde oluşan hasarın tahmin edilenden çok daha büyük olduğunu belirledi. Araştırma nükleer santralinin iç kısmında küçük bir kamera, termometre, ışın ve su ölçümü aletlerinden oluşan bir araç robotla yapıldı. Yapılan yeni incelemeler sonucunda toplanan veriler reaktördeki radyasyon seviyesinin ölümcül olan seviyeden 10 kat fazla olduğunu gösterdi. Reaktörü soğutmada kullanılan su miktarının da sanılandan az olduğu saptandı. Öte yandan Bulgaristan Belene nükleer santral projesini iptal etti. Bulgaristan hükümeti beklenen kararı verdi ve Bulgaristan Maliye Bakanı Yardımcısı Vladislav Garanov Belene nükleer santrali projesinin kesin olarak iptal edildiğini açıkladı. Belene Bulgaristan'ın Romanya sınırı yakınlarındaki Akkuyu projesinde üstlenen Rosatom'un yaptıracağı nükleer santral projesiydi. 2000 megawatt kapasiteli Belene nükleer santralinde VERF Bin tipi yani Akkuyu'da yapılmak istenen reaktörle aynı model sadece 200 megawatt daha düşük kapasiteli Rus tasarımı reaktör kurulacaktı. Bulgaristan hükümetinin kararının Akkuyu'da aynı Rus firması tarafından yapılacağı iddia edilen nükleer santralin Çet toplantısından bir gün önce gelmesi sanki Türkiye hükümetine bir mesaj daha fazla batağa saplanmadan vazgeç. WWF'in Dünya Saati kampanyasında geri sayım 31 Mart akşamı sona eriyor. Ülkemizde WWF Türkiye tarafından yürütülen Dünya Saati bu yıl 31 Mart 20:30 ile 21:30 arasında gerçekleşilecek. WWF Türkiye kampanyaya katılan herkesi 31 Mart akşamı saat 20:30'da karanlıkta çalışan WWF.org.tr Taksim Dünya Saati adresinde buluşmaya davet ediyor. Nükleersiz ama enerji verimliliğinin öneminin farkında yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın. <gülüyor>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 Boosh, yaşam için teknoloji. Hep birlikte Açık Radyo, daima. Dinleyici Destek Projesi 9. Radyo Şenliği.